Elhamdülillahi lenni hadana li ve ma kunna lineteyelev la enhedanallah ve ma tawfiq illa bi ismi Allah la Allah rabbina bil hakq salli Muhammed Allahum salli alayhi salli ala Muhammed Allahum salli alayhi inne Muhammed wa ala alihi ve Muhammed Allahum salli alayhi inne Muhammed ve أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ve zefacunkum şü e ila havle ve la ulvec illa billahi el ali Rabbimiz tebareke ve teala bizlere bu dünya hayatında birçok imkanlar verdi. Bizi konuşan, gören, işiten, anlayan, bilen eşref-i mahluk Yaratılmışların en şereflisi olarak ah seni tekvim en güzel kıvam ve suret üzere hem görüntümüz olarak yerde sürünmüyoruz, dört ayak üzerine dolanmıyoruz, ayaklarımız yerde, başımız havada. Hem ruhen, manen, latifelerle donattı bizi tabii. Hayvanlarda bu latifeler yok. Ruh, sir, hafiye, ahva, nefsine atıka falan Bunlar faziletli bize manevi mertebeler kazandıran aklın, ruhun, kalbin basamakları yani bu basamaklar olmadan insan da tabi sureten ayrılsa da manen hayvanlardan ayrılamıyor. Ancak akıl gibi vesair, latifelerle mücehez olması itibariyle Mevla onu ahsen takvim üzere yarattığını izhar ediyor. Tabi bu dünya hayatında bize verilmiş. Fakat maalesef bu imkanlar kötüye kullanıldığı vakit mahşerde insan bazı duyularını, bazı insanlar, ekseri insanlar kafir olarak ölecekler. Ve kafir olarak dirilecekler ve cehenneme girecekleri için ekseriyet cehenneme gidecek. Ayet-i Kerimeler böyle beyan ediyor, hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Tabi yecüc mecüc fırkasından da bu ekseriyet oluyor ama e, yani binde ehriç bâfen nâr Ey Adem cehenneme gönderilecek çocuklarını çıkart bir babaya ne zor bir vazife verilecek mahşerde. Ya Rabbi ne kadarını cehenneme ayırayım seçeyim. Ne buyurdu Mevlauna? Hadis-i Şerif Bukhari'dir yani. Evet. Her binden 999'u cehenneme ayır. Her binden 999. Sahabe-i kiram bundan çok üzüldüler de o zaman buyurdu ki yani e, siz ol, mahzun olmayın. Yine ekseriyet yecüc mecücen o da Adem selam'ın nesli olduğu için onlar da çok doğuruyorlar. Bir tanesi bin tane çocuğunu görmeden ölmüyor. Yecüc mecüc. Bizim gibi değil. Onlar da çok doğurduklarından dolayı Mevla onları gizledi dünyadalar ama neredeler? Hristiyanlar, yani kafirler diyorlar ki biz dünyayı e, karışladık. Böyle bir kavim bulamadık diyorlar. Evet, çok Yanlış söylüyorlar. Çinlilerdir diyorlar. Ne alakası var? Çinliler yeğcüz meşgüden beter hakikaten. Beter yani. Doğu Türkistan'a ne kadar ezey ediyorlar, zulmediyorlar? Allah Teala onların şerini kırsın. Amin. Amin. Doğu Türkistan'da yani yüzde doksan olan Müslüman sayısı Uygurlar yani Uygur Türkleri 50'den aşağı düşürüldü. E bu işgal sonucunda kese doğruya Camileri yasak ediyorlar. Baş ört, başını örtmek yasak, sakal bırakmak yasak, oruç tutmak yasak, yasak, yasak. Maalesef biz de gereken ilgiyi gösteremiyoruz onlara. E, Türkler olarak, e, Müslümanlar olarak, e, bir de Araplar da Müslüman olarak tutsalar bu işi. 200 milyondan fazla Arap var, bu kadar Türk var, 200 milyondan çok fazladır. E, 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman var. Ya bunların hepsi Çin'e e, ambarka koysalar, boykot etseler Çin bunu durdurur. Ama e, yani Japonlar, Japonların tepkisi kadar Türkiye devleti tepki koymaz. Koymuyor, hiç çıt yok. Ya bu böyle olur mu? Durdurun bunlardan aldığınız malları şunu. Bulun. Efendim? Ne lazım zaten bütün kanserojen şeyleri bize gönderiyorlar, naylonları, plastikleri ya. Durdurun bunları mesela. Bu Müslümanlara dokunmayın. Dinlerine, imanlarına karışmayın, namazına, orucuna adamın ya. Kadınların camiye girmesi yasak, Ço 18'den aşağı girmesi yasak. Zaten 18'den aşağı girmeyince 18'den yukarı girmez ki. Deli deli işler. Komünistlik, cahillik. İşte ye onların da artık yecüc mecüc mü bitirecek işlerini yoksa Allah ondan önce mi bitirecek işlerini onu bilmiyorum. Ama Yecüc Mecüc hep yiyecek, içecek onlara. Oraya da yakındırlar yani şey olarak. Memleketler olarak Özbekistan tarafından yani Hindistan'a giden tarafta diye bazı alimler söylüyorlar Zülkarneyn Settin'i. Ortada gözüken bir şey yok. Ama bir adam e, dese ki e, Yecüc Mecüc e, dünyada yok. Böyle bir kavim dünyada biz yok dese Niye? Bütün dünyadaki ne diyorsunuz? Sosyal, işte, coğrafi araştırmalar neticesinde e, böyle bir şey bulunamadı dese ben ben böyle bir kavim olduğuna inanmıyorum dese alimler ittifakla diyorlar ki kafirdir. İttifakla diyorlar. Niye? Kur'an-ı Kerim'de hatta idâ fütühat ye'cucu ve me'cucu ayette geçiyor. Ayette geçtiği için, hadis-i şeriflerde geçtiği için, Kur'an'da da zikredildiği için sen Allah ve Resulü'ne mi inanıyorsun, coğrafyacılara mı inanıyorsun? Ha bir adam Allah ve Resulü'nü tekzip eder, yalancı kabul eder de, coğrafya, coğrafyacıların çoğu da bu haritaları yapanlar çoğu şimdikine Hristiyanlar. Bu kafirlere inanırsa, velev ki bir Müslüman da bu lafı dese, zaten kafir olur. Ha ben bulamadım diyebilir. Ama sen onun ben bulamadım lafına dayanıp da bu yok dersen, kes, ittifakla kâfir olur. Hiçbir imama göre Müslüman kalmaz. Çünkü neden? Ayeti hadis inkar ediyor. Yaratana mı inanacağız? Bu abdestsiz cenabetlere mi inanacağız? Onun için e, onlar bin tane çocuğunu görmeden ölmüyorlar. E şimdi e, Çinliler öyle değil ki. E, dolayısıyla hiçbir sıfatları uymuyor. Zaten Zülkarneyn'in setti Kur'an'da malzemesine kadar iki dağın arasında söylüyor. Bunlarınki kaç kilometre ya? Hiç alakası yok. Efendim, böylece tabi ekseriyet cehenneme gidecekse de ama yine de bakarsak, cücüğü de dışarı çıkarsak, yine dünya halkına baksak, yedi milyar insana, yine bunların ekserisi kafir. Ve be belki bazı dönemlerde bu denge değişmiş midir onu bilemem geçmiş tarihleri. Yani Nuh Aleyhisselam'dan sonra sade Müslümanlar kaldığı dönemler var. E, onun 13'ün onu diyemiyorum. Her zaman kafirler ekseriyette olmuş diyemiyorum. Ama Adem Aleyhisselam yüz bin çocuğunu gördü. Adem Aleyhisselam'dan sonraki nesillerde bir zamanlar hep Müslüman gitti. Ancak oğlu Kabil gibi kafir olan tek tük çıktı. Sonra nasıl oldu bu millet hepten gavur oldu? İdris Aleyhisselam ki çok eskidi. Yani o da bazı rivadilere göre ehnuh Nebi İdris Nebi demektir ki o da Nuh Aleyhisselam'dan evvel. E onun zamanında bak sihir ne kadar arttı, ne kadar inkar arttı. İdris Aleyhisselam'a neler ettiler? İşte Esma İdrisiye'yi okuyarak Mevla ona vahiyetti de semaya kaldırıldı. Demek yine bozulmuş Nuh Aleyhisselam'dan epey evvel. E sonra Nuh Aleyhisselam zamanında 8 kişi 80 kişi ihtilaflı Müslüman kalmış. Hiç inanan yok. E yani ki Adem Aleyhisselam'la arası da çok yok. Var yine bir iki bin, iki bin sene falan ama çok yok. Zaten Adem Aleyhisselam bin sene yaşadı. Hani kırkını bağışladı şey falan dokuz altmış der. Davut Aleyhisselam'a bağışladı. Ömründen kırkını falan. Dokuz yüz altmış yaşadı. E zaten o dönem hep Müslüman. Yani iki bin sene diyoruz ama bin senesi zaten belli ki Adem Aleyhisselam ve çocukları ve torunları. E hal böyle olunca eee bazı dönemlerde Müslüman ekseriyette olmuş anlaşılıyor. Fakat son bizim bildiğimiz tarihler hep yani epey yüzlerce senedir kafirler fazla. Onun için e, yine ekseriyet cehennemliktir desek e, doğru bir şey oluyor, tespit oluyor şu an için. Yecücü Mecücü katmasak bile Yecücü Mecücü'n babası Türklerin babasıyla aynıdır. Yafes'tir. Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından Yafes Aleyhisselam diyebiliriz, peygamber olma olmadıkları ihtilaflıysa da e, tabii ki gemiye binen kurtuluş ehli, e, peygamber çocuğu, sahabe olduğu kesin, peygamberin sahabesi, oğlu olduğundan ziyade bir de sahabe oluyor vs. E, ondan dolayı onlar, e, kıymetli babalar, atalar, bütün insanlığın ataları onlar, üç tane oğlundan geldi bütün beşer, ikinci e, çoğalma onlardan oldu. Yecüc Mecüc de Yâfes'ten geliyor, Türkler de Yâfes'ten geliyor. E tabii ki, e, Türkçe kelime terk, terk de Arapça, terk de geliyor, Türk de geliyor. E çünkü o Yecüc Mecücler, e, on kabile de, yani babalarından gelip ayrılıyorlar, amcaoğulları gibi düşün. E, tam Zülkarneyn o setti yapacakken, bizim Türkler, Türk boyunun at ataları, settin dışında avlanmaya mı gitmişler, bir şeye gitmişler, bu dokuzu içerideyken Setti Mevla vurdurdu. türkleri dışarıda bıraktı elhamdülillah. Türk terkten geliyor. Yani onları terk ettiği Settin dışında. Anadın terkten geliyor. Ya yani bunu da Türk Türküz diye çok konuşurlar da bir şeyden haberleri yok. kitaplar okumazsan bir şey anlamazsın. Kur'an okuyup durursan. Ee, yani terk edildiler. Nerede terk edildiler? Rahmette. İçeride kalsaydılar azapta terk edilmiş ollardı. Setti vurdu, bir daha geri de dönmek istese dönemiyor. Mevla nasıl adamı kurtarıyor biliyor musun? Yahu yerim yurdum orada gireyim. set çekildi, daha giremezsin. Niye? Oradakiler yarın bir gün azaba düşecek hep kafir. Siz, bak ahir zaman peygamberi geldi. Elhamdülillah Türkler en büyük müslüman oldu. Ve böylece kurtuldular. Onun için terk edildik biz. Nereye terk edildik? Rahmete terk edildik yani. Yalnız kitaplarda diyor ki, alimler, o on kabileydiler ama bu Türkler diyor onlar gibi azgın değildi, En iyileriydi. Onlar çok iyi ahlaklıydı. Zaten niye Mevla onları dışarı bıraktı? Mevla bilmez mi adamın seciyesini, fıtratını? Yaradan bilmeyecek de kim bilecek? Ne mal olacağını önceden biliyor da. Onun için onlardan kul olmayacağını, dine imana yar olmayacağını Mevla bildi. Yecüc mevcut kaldı içeride. O dokuz kabile anladın mı? Ama şimdi bin tanesini görmeden çocuğun ölme Öyle de bir şey. Değişik bir ırk. Ama insan nesli. Yani insan değil diyenler yanlış konuşuyor. Çünkü Kur'an ayetler hep beyan ediyorlar ki tek nefisten yarattık sizi. Tek nefisten yaratılınca Adem'in zürriyetten olması gerekiyor. Başka bir baba yok ki. Ha bunlar cinlerden olsaydı babaları can olurdu. Ama onlar cinlerden değil ki. E, melek de değil, cin de değil. O vakit başka şey kalmadı. Adem Aleyhisselam'ın neslinden başka. Ne diyorum? Evet, yarın ahirette insanların ekseriyeti cehennemlik. İşte 1999. Bu sayının ekseriyetini de mevcut mevcut teşkil ediyor ama insanların da çoğu cehennemlik. Ve lekadara'ne al-cehenneme kesiran min el ve'l-ins. Yani insanı da katıyor, cini de katıyor. Cinlerden ve insanlardan hepsi değil ama Çoğu cehennemlik diyor. Cehenneme odun olmaya yarattık diyor. Halbuki biz onları rahmet için yarattık ama onlar kendilerini cehenneme namzet ettiler. Ama Mevla evvelden biliyor tabii kimin nereye istedadını, kabiliyetini kullanacağını, imkanlarını nereye seferber edeceğini bildiği için bunu açıklamış. Hakikaten de buyurduğu üzere çerian yani ediyor. Yani ekseriyet doğru yolda mı değil. Bunlar yarın ahirette tabi Müslümanlardan da burada zarar görecekler var, fasık olursa, günahkar olursa, e, bu nimetleri, verilen bu kadar nimeti kaybedecek. E göz verdi sana, yani ne kadar gökleri görüyoruz, yerleri görüyoruz, dağlar, taşlar, denizler, göller, göletler, ırmaklar, yani dünyada ne kadar güzellikler var ya. Yani bunları görüyoruz yani, iyi bir şey. Görmek çok büyük nimet. Tabi bizim esas nimetimiz, efendim, Kur'an-ı Kerim'e, Musaf-ı Şerif'e bakıyoruz, Kabe'ye bakıyoruz, ana babamızın yüzüne bakıyoruz, hocalarımızın, alimlerimizin, şeyhimizin yüzüne bakıyoruz. Hep ibadet nazarıyla falan. Çok büyük imkanlarımız var. Ondan sonra efendim, e, dilimiz var, konuşuyoruz, kulağımız, kulağımız ne nimet bak, bu kadar ilimleri, marifetleri kulakla duyuyoruz. Ama şimdi bir daha ahirete çıkacaksın, bunların hepsi e, elinden alınmış. Hani inşallah bizimki alınmaz ama biz onu mahşere ama olarak haşredeceğiz. Kim o? Kur'an'dan yüz çeviren, ilimden yüz çeviren, beni anlatan kitabımdan, beni anlatan dinimi beyan eden Habibimin hadislerinden yüz çeviren. Ben bahsediyor gerisi Taha Suresinde. Biz onu ama olarak, yani kör. E bu şimdi Dünyaya da benzemez, ebedi kör ya. Dünyada kör de olsa adam 70 sene yaşıyor, 80 sene yaşıyor. Bu körlük, 70 bin sene de değil, 70 milyon sene değil. Ebedi kör. Ne olacak şimdi? Göz gitti. Başka hati mi? اَنَا شُرُهُمْ يَوْمْ Kıyamet günü onları haşredediyiz. عَلٰى وَجُو۪يمُ Mahsere suratlarının üzerinde süründürerek. Bak ne dedik demin? Eşref-i mahluk ahsen takvim. Ayağımız yerde, kafamız havada. Allah bizi süründürmüyor, sürüngen yapmadı. Kıymetini bileceğiz derken a gitti. Dünyada kıymetini bilmedi insanlığının. Şerefini bilmedi. Mevlada ne yaptı? Yüzün üstüne sürün bakalım. Bak yüzüstü sürünüyor. Yani ayağın üstünde doğrulamıyor. Ne şerefsizlik oldu şimdi insan hakkında bu. Hayvan öyle yaratıldı. Ona bir şerefsizlik olmaz. Ama insana şerefsizlik oldu bu. Bir de ne buyuruyor? Umyen. Gözleri kör olarak. Ve bükmen. Dilsiz olarak. Dil de konuşmuyor. Ve summa. Sağır olarak. Ne oldu buna? Ne de? Adam demezler ki buna. Görmez, duymaz, konuşmaz. Oldu. Odun. Kütük. E nereye yakışır? Ateşe yakışır. Odun nereye yakışır? İnsan olsaydı, insanlık şerefini muhafaza etseydi, mevlaın maşere. Ayağın üstünde, kafası havada çıkaracaktı. Kelime-i tevhid okuyarak, kelime şehadet getirerek buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlü estagfirullah elnezî la ilahe illâhû elhayyel qayyûme ve etûbüyleh allâhumme inni eselükel cenneh ve eûzü bike minennâr Ayşe böyle demedi ki. Böyle deseydi Ahirete de böyle çıkabilseydi, imanın kurtarabilseydi, insanlık şerefini koruyacaktı. Ama kör oldu, dilsüz oldu, saur oldu. cehennem, barınaklar cehennemdir, ateşe odun oldu. Külle mahkemet zidneya şairon. Ateş biraz sönecek olsa, kızgınlığını artırıyoruz diyor. Yeniden alevlendiriyoruz. Ebedi kaldın içinde. Ne olacak şimdi arkadaş? Onun için dillerimiz konuşurken. Hakkı konuşalım. Doğruyu konuşalım. Vaazu nasihat edelim. İyiliği emredelim. Kötülükten ne edelim? Bak şimdi telefon et, mesaj at. Telefon et, mesaj at. Sohbet başladı ya. Konuşacaksın. Bu vaazı ben yapamıyorum. Yapamıyorsan birine. ne? Lale Gül TV'de sohbet başladı. Neler okunuyor neler? Ne eğilimler var burada? Onu oraya... Sevk ettin. Ağzını niye verdi sana be mübarek adam ya? Bu kadar fuzulü gıybet dedikodu konuşuyorsun. İki satır bir adama sohbet başladı. Dinle kardeşim çok istifade edersin. Niye aramıyorsun? Niye aramıyorsun ya? Konuşamayacağın gün gelsin diye mi bekliyorsun? Konuşurken hakkı konuşsana. Doğruyu konuşsana. Elhamdülillah. Yani yine konuşan var. Arayan da var. Birbirine haber veren de var. Şimdi... Biz ilk şeylerdeyiz. 10 12'lerdeyiz. 12'yi düşmüyor diye haber alıyoruz. Ama şimdi reytingleri düşürmüşler. Biz en baştan ilk 3 ilk 7 falandı ya. O çünkü kimin elindeymiş anlarsınız. Anlarsınız onların elindeymiş o reyting şeyleri. Onlar işte bizim şeriatı tavizsiz konuştuğumuz için istemiyorlar. ılımlı ılımlıcıların elindeymiş. Onlar bizi şimdi 38 gösteriyor, 43 gösteriyor. Sen ne gösterirsen göster. Ben sokağa indiğim zaman herkes dinliyoruz diyor. O reyting sokakta bakılır. Anladın? Milleti uyutuyorsunuz, uyuşturuyorsunuz. He? Efendim insanlara hakkı söylemiyorsunuz, cihatı söylemiyorsunuz, Doğu Türkistan'ı söylemiyorsunuz, Myanmar'ı söylemiyorsunuz, Çin zulmünü demiyorsunuz, Siyonistleri demiyorsunuz. Hiçbir şey demiyorsunuz, uyut, uyuştur, milletin mantar gibi. Ondan sonra, e millet seni dinler mi bu millet alanak mı ya? Millet hakkı söyleyen dinler. Solcusu da doğruyu söyleyeni dinliyor, sağcusu da adam solcuyum diyor. Ben diyor hiç senin kafanda değilim, ama sen doğru konuşuyorsun. Ben seni dinliyorum diyor. Ben bunu dünya kadar gördüm, bir tane değil. Onun için siz bakmayın onlara. Hakkı söyleyenler var, hakkı dinleyenler var. Onlardan olalım inşallah. Bugün bu imkanlar var iken bunu kullanalım. Yoksa yarın ahirette mesul olacağız. Niye konuşmadın? Niye söylemedin? Yarın ahirette başladın mazeret beyan etme. Şundan oldu ya Rabbi, bundan oldu ya Rabbi. Ondan çekindim, bundan şey. Ya çekinecek ne var? Herkesin çevresinde tanışı var. Seveni var, sayanı var. Ne var yani? Şu sohbeti dinle demekte ya. Onun için yarın ahirette Kör, olmama, o da, o, kör olmadan evvel Kur'an'a bak. Kabe'ye bak, zemzeme bak, ana babana bak, alime bak, evliyaya bak. savur olmadan ayet dinle, hadis dinle, sohbet dinle. Dilsiz olmadan, cehenneme olduğunu olmadan evvel hakkı söyle, hakkı söyle. Ara birkaç müslümanı, hakkı söyle. Kim olursa olsun, kimsenin makamı ve heybeti sizi hakkı söylemekten engellemesin buyurdu Resulullah sallallahu teala engellemesin şimdi arıyorlar dergiyi işte Ali Eren Hoca şöyle yazmış böyle yazmış onun hakkında yazmış ağır yazmış hafif yazmış yalan mı yazmış yanlış mı yazmış onu konuş bana yalansa ispat et yanlışsa ispat et doğruysa kimin hakkında olursa olsun biz hakkı söyleyeceğiz bakan olsun takmayız anladın mı Bakanmış, komutanmış, aymış, paşaymış. Hakkı söyleyeceğiz. Başka çağrımız yok. E sen çıkıyorsun diyorsun ki dört tane hak var. Dört e tane hak var mı? Adam da demiş ki bu laf yanlış. Doğru mu demiş? Doğru demiş. Öbürü kalkmış dinler arası diyalog demiş. Profesör bilmem ne onun danışmanı bunun müsteşarı. Bana ne? Budist de cennete gidecek diyor. Allah'a inan da nasıl inanırsan inan diyor. E buna demiyor yanlış. Doğru mu şimdi? E doğru yanlış. Bu adamın konuştuğu laf şirk. E orada madde madde, yeni dergide yani, yeni dergide. Hepsinin altına imza atarım. Kimin ne dediği beni alakadar, etmez. Yanlış konuşan çıkar, özür diler. Ve ben bunu yanlış konuşmuştum. Ben önder bir kişi olduğum için, kendimle Allah aramda gizli gizli tevbe etsem yetmez. Mutlaka beyan etme şartı var Kur'an'da. Çünkü ben önder ve lider olduğum için topluma bu konuşmayı yaptığım için veya bu yazıyı genele açık bir gazetede dergide yazdığım için kendimi tekzip ediyorum. Yanlış yapmışım. Ya yanlış anlamışım. Hak budur. Dört tane haktin yoktur. İnnetliğine indelalislam demesi lazım. Bunu değeni biz uzatmayız lafı. Ama bunu demediği zaman bir adam mesela işte Diyanet Reisi. Sünnilik yok. Kur'an'da ehli sünnet sünniliği yok. Nasıl yok ya? Ve ve İmam Şafii 200 kere katmetti sırf bunu bulmak için. icman delili bu. Nisa suresine. Kime hidayet zuhur ettikten sonra, hak yol belli olduktan sonra benim peygamberime karşı gelirse ve müminlerin yolundan başka yola uyarsa o müminler dediği kimler? Sahabe. Ehli sünnet vel cemaat. Sünnet Rasulullah, cemaat, sahabe. E bütün sahabe kadere inanıyor. Mustafa Aslan'a ol çıkıyor. Kader yok diyor. Sen şimdi ne yaptın? Kader yok diyene uydun. Sahabeyi müminlerin yolunu bıraktın. Dünyada şu anda bir, bir buçuk, iki milyar Müslüman. Ekserisi kimler? Ehli sünnet vel cemaat. ekseriyetiyle e Bütün müminler. Benim ümmetim dalalette birleşmez. Hadi bakalım hadis şerif. Sen kaç kişisin? Mutezilesin, şiasın, bilmem nesin. 100 milyon, 200 milyonu geçmiyorsun. Burada bir buçuk milyar ehli sünnet var. E o zaman müminlerin yolundan başkasına uydun. Onu tuttuğu yola öyle bir girdiririz ki daha bırak, bırakacak halden çıkar. Yani o dalalete saplanıp kalır diyor allah Teala. Ve cehennem cehennemede girdiririz. Müminlerin yolundan ayrılmayacaksın. Sen nasıl dersin ki ehli sünnet yok? Biz diye yaparız. Efendi Hazretlerime gittim ben onu yaptığım gece. Sabaha kadar da kaldım, altıya kadar oradaydım. Efendimiz çok razı oldu bu işten, çok muvaffakat etti. Hakkı söyle, acı da olsa. Şeytan dilsiz şeytan olma. Böyle buyuruyor bize ya. Bize böyle buyuruyor. Ya bu tabi, bu Diyanet yeni haltı değil ki. Bu da Diyanet Reisli olmadan evvelde iki derde falan bir şeyi var. Yazısı var bir dergide Temmuz Sayısında işte o derginin ee, bu şeyde var mesajda. Onu bul da diyelim onu millete. O dergideki yazda diyor ki başörtü diyor, gelenek Arap örfüdür diyor. Tapu değil yani ibadet emri değil namaz gibi değil diyor başörtmeyi. Ya Kur'an kelimde vel <gülüyor> ne bihumurin ne alaciyu bihin evet başörtlerini ne yapsınlar Kafalarından aşağı vursunlar. Sarkıçsınlar yüdnin aleyinden min celabi bihinne cülbablarını üzerlerine çeksinler. Peki bu kadar rahati kerime var. Bu ayetler akı müstallata namazı farz etti. Başlarını örtsünler de örtünmeyi farz etti. Nasıl ibadet değil? Kur'an'da emir olan bir şey nasıl ibadet olmaz? Ancak bazı emir sigeleri vardır. Cumadan sonra gidin. işinize bakın, rızkınızı arayın. O mübahlıktır. Ama burada öyle mi? Hatta çarşaf ayetinin sonunda yani bugüne kadar e, bugüne kadar e, çarşafı bilmiyordunuz. Tesettüre riad etmiyordunuz. Onun için yine ben sizi affederim yani. Bundan sonra yapmayın. Gafuran rahima diyor peşine. Neden eski başınız açık kezdiyseniz çarşafsız e, onları affederim. Ama şimdi ayet geldi. D daha affetmem yani. Buradaydı bu derginin şey de var. Orada söylüyor bunu. Ya ne diyor? Bu diyor taabbudi değil. Bu şimdiki Diyanet Reis. Evvelce demiş bu lafı. Tabi şimdi diyemez o lafı. Çünkü şimdi bütün yetkililerin hanımları kapalı olduğu için o zor biraz. Şimdi sıkar biraz da. O lafı diyemez. E şimdi bunlar biliyorsunuz. Bunlar adamına göre rüzgara göre değil mi? E, hanımı kapalı bir başbakan gelirse tabi efendim farz derler. Hanım açık biri gelirse yok canım serbest açabilir derler. Bunlar böyle bir elastiki durum yani. Allah Teala ıslah eylesin, hidayet eylesin. Biz doğruyu söyleyeceğiz. Onun için bizim dergi başkalarına benzemez. Orada Ali Eren niye böyle yazdı? Ne konuşuyorsun sen? Telefon ediyormuş dergiye. Ali Eren hoca adam, eli sünnet alim adam. Sen kimsin? Ali Eren'in konuştuğunda İftira varsa Bu adam böyle demedi ya Yapmadı böyle bir şey Nereden uydurdun diyorsan Hep beraber Hoca Efendi'ye diye yapalım Ama bunların hepsi doğruysa Niye bu doğruyu söylüyorsun Nasıl sen bunu söylersin ya Bu yeni dergide Temmuz'da Yazısını mutlaka okuyun Çok önemli meseleler yazmış adam Benim vaktim yok ki burada tek tek anlatma Ama ben Yarın konuşamayacağımız gün Gelmeden evvel Bugün konuşalım arkadaşlar. Ağzımızı da bağlarlar, bizi dilsiz ederler, kör derler efendim sağır ederler, onunla cehenneme odun ederler Allah muhafaza etsin. Ne korkuyoruz ya? Hakaret etmeyelim. Kaşı yamuk demeyelim, gözü bir kaymış demeyelim, ona şaşı demeyelim, şaşıysa da demeyelim. Adam üzülebilir. Bu İslam'da caiz değil. Değil mi? Adam boyu kısa, bize ne? Biz hakaret etmeyiz. Kaşı, gözü, boyu, şu sobusu, özel hayatı, oğlu, kızı bize ne insanların? Biz itikat ve fıkıh. Fetva meseleleri oldu mu? Doğruyu söyleriz bu fetva yanlış. İtikat Mecburen söyleyeceğiz. Adam dinden çıkacak yoksa. Bir adam nasıl der ki Arap örfüdür. Yani gelenektir. Allah'ın emri Kur'an'da başörtüsüne, Allah'ın farzı çarşafına nasıl der? Diyemez. Onun için Kur'an-ı Kerim'den tesirlenmek lazım. Belki de mesaj mıydı acaba? de Mesajda da var. E, etkilenmek lazım. Ben gördüğüm şeyde dergide de gördüm yani de hangisi? 2000 yıllarında bu tabii. Tiyanet Reisliği'nden evet. Bu, onu bulalım yani. Ya da iste telefondan hemen. Evet. Ne Hangi sayı diyor? İslamiyat dergisi. İslamiyat dergisi dö Bu dört ne demek? Dördüncü sayısı mı acaba? 2001 Yok, sayı 22, sayfa 33 Mehmet Görmez Örtü taabbudi değil, geleneğin bir parçasıdır Bu yüzden geleneğin tamamlayıcısıdır Evet, yani İslamiyat dergisi, ben dergiyi de gördüm İslamiyat dergisi 2001 sayı Sayı 22, sayfa 33 ya, yani şimdi dolayısıyla biz burada biz burada bunlara reddiye yapmak zorundayız taabbudi değil ne demek biliyor musun ibadete girmiyor yani kadın örtünse Allah'a kullukla alakası yok yani ibadet değil namaz gibi emir değil yani abdest gibi gusül gibi değil yani gelenek yani gelenek e, bunu efendim bizim ee, şeylerin Dini inkar eden örtü düşmanlarından Ne farkı kaldı bu lafın He Onlar da öyle demiyorlar mıydı Başörtüyü yasaklayanlar öyle demiyorlar mıydı İbadet değil Allah'ın emri değil Açın kafanızı Milletin çocuğunu Yemin törenine bile annesi kapalı diye almıyorlardı ya Senelerce Şimdi kalıyorlar mı onu da bilmiyorum Yani yeni yeni başlamıştır. Askerde yemin töreni almıyorlardı bile örtülü diye. Beni o zaman askerlik raporu sahte mi diye bir uydurdular. 2000'de ben hapisteyken. Hadi bir daha aldılar. Gümüş suyunda kaldım. Rahmetli annem geldi bir şeyler de getirmiş bana. Zaten 3 ay hapis yattığımdan sonra hapisten çıktım. Askeri aldı. Niyeymiş raporum sahte miymiş diye. Bir gazete yazdı o zaman. Hemen ihbar oluyor o gazete. Biz burada bu kadar ihbar yapıyoruz. Hiç kimse amel etmiyor. Gazete yalancını biri yazdı ki raporu sahte miymiş Nasıl raporum sahte olacak Ta 85'te rapor almışım. Şeker hastalığım, bütün dünya biliyor. Ondan sonra neyse, bir hafta kaldık yine orada falan. Orada kadıncağız, annem bir şey getiriyor. Annem içeri almıyorlar baş örtül diye kadını. Hastane ya. Orada bir cezbeye gelmiş. O da celalli bir kadın daha. Bakma sen. Bir bağırmış, çağırmış, yıkmış ortalığı. E, asker ne yapsın zavallı? Genelge böyle diyor. Ben ne yapayım? Hacı, Hacı hanım diyor. Ben ne yapayım? Çocuk zavallı. Beni görmeye geliyordu askerlerin nöbette falan. O zamanlarda da tabii tanışlarım çok her yerden. Geliyorlar gizli gizli gizli biz mahvoluruz. Ulan ne olacak? Hasta ziyareti bu. Hastane değil. E böyle ettiler. E şimdi peki başörtü gelenektir diyenin bunlardan ne farkı kaldı? Hiçbir farkı kalma. Bu adam nasıl şimdi şeriatçı olacak? Nasıl dindar olacak? Nasıl reis olacak? Hey gidi kardeşlerime hey, gidi kardeşlerim. Hakkı söyleyin. Yarın ahiret konuşamayacakları gündür Allah buyuruyor. Ha za yevmu la Bugün suçluların ve mücrimlerin konuşamayacakları gündür. Ağızlarını susturacağız Allah buyuruyor. Ve la yuzenulem onlara izin de verilmeyecek featezirun özür dileyebilsinler. Ya Rabbi işte neden yaptım? Sus. Bunun dilini kesin. Bit. Daha konuşamazsın. Ya ben özür dileyeceğim. Ne özür diliyorsun Mevla buyuruyor. Özür dilemenin zamanı burası değil. Bak Ramazan Şerif'teyiz. Tevbe kapısı açık. Senden istiğfar isteniyor. Allah'tan af iste. Bugüne kadar hakkı söylemediğini itiraf et Allah'a. Bundan sonra ben doğruyu söyleyeceğim. Doğru yazan dergi okuyacağım. Doğru yaza hocalar o konuşanları dinleyeceğim. Herkese bu hakkı tebliğ edeceğim. Ne bu light işler, ılımlı işler ya? Ne bu lightlık? Vatanda elden gidecek, dinde elden gidecek. Mezhep gitti. Bu nedir ya? konuşamayacakları gün gelecek. O zaman izin de verilmeyecek, özür de dilenmeyecek. Şimdi konuşun ya, iki satır ya. Şunu oku deyin, şunu dinle deyin. Hakkı adres verin. Doğru adresi gösterin. Ne batıllarla uğraşıyorsunuz? Hikaye anlatıp duruyorlar bu kadar kanalın çoğunda. Hepsinde demiyorum. Bazı doğruyu konuşanlara rastlıyorum. Birçoğunun hikaye anlat. Baktım bir şey yok. Şimdi bu millet itikadından sorunlu, mezhep sorunlu, hayız kadınlara oruç tutturuyorlar. Efendim, neler? Kur'an okumak caiz demişler hayızlılara. Şimdi bu kadar soru geliyor bana. E ben hep aynı şeyi mi anlatacağım diyorum ya? Anlattık diyorum. E sen bir daha söyle işte millet aldanmış işte. Yok teravih'i sekiz kıldıranlar. Gece Mustafa İslam onu araştırdık biz. İki rekat da olur diyor. He iki rekat da olur diyor. Ondan sonra da ne diyor biliyor musun? Peygamberimiz iki rekat takılmış diyor. Uydurma rivayette bile görmedim. Mevzuat kitapları da var bende uydurmalar. Uydurma rivayette bile iki rekat görmedim. Ondan sonra ne diyor biliyor musun? Ben demiyorum. O yaptı diyor. Ciğeri olan diyor. Ciğeri olan diyor peygambere itiraz etsin. Peki o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Alın yazısı haktır. Kadere iman etmeyenlerin namazını cenazesini kılmayın diyor. Ebu Davut'ta bu kadar kader hakkında hadis var. Bu ne biçim ciğer varmış ki mübarekte? Sen kaderi inkar ediyorsun. İki rekat teravih inkar eden diyor, ciğeri varsa diyor, aynı böyle. Siz dinlemeyin onu ya. Ben dinlerim, size söylerim. Ciğeri varsa diyor, peygambere itiraz etsin diyor. E peki hangi ciğer yetti ki buraya? türün bir esasını kaldırdın, götürdün. İşte burada duruyoruz. Durduğumuz nokta bu. Durum bu. Onun adamı o Senayi Demirci mi nedir? O TRT'de, onun baş mı? yani bizim aleyhimize konuşan adam. Orada konuk alıyor. Konukların kimi kabir azabını inkar eden, öbürü bilmem neyi inkar eden, değişik değişik adamlar. Bazı da bir eli sünnet konukta alabiliyor. O mü mühim değil. Adam adamı seçmiyor ki. Konukta ya bu spiker e, itikadı yanlış. Adamlara bağlı, ben bunun şeyine çıkmam demiyor. Seçicilik yok. Maalesef geldik bu duruma. Çorba oldu, herkes kimin ne olduğu belli olmayacak bir hale gelindi. Onun için bu zamanda hakkı söylemenin yarın ahirette çok faydasını göreceksiniz. Uyanmak lazım. Bak ayet okudum size, kılınız kıpırdamıyor. Yani bugün konuşamayacakları gündür, hiç şey anlamıyorsunuz yani. Konuşamamak ne demek, özür bile dileyememek ne demek. İmam Şafii'nin yanında radıyallahu anh bu ayet okundu da hiçbir mevzu yokken yani öyle ayet geçti. İmam Şafii radıyallahu anh rengi değişti, tüyleri diken diken oldu, mafsalları kesildi, bayıldı düştü. Ayılınca dediler, Efendi Hazretleri ne oldu yani sizinle alakalı bir şey mi var? Dedi, yarın ahirette yalancı sahtekar durumuna düşmekten Allah'a sığınırım. Bu ayetleri anlamamaktan, gaflet etmekten Allah'a sığınırım. Böyle yani sen beni affet dedi benim de kusurlarım varsa Kerem'inle affet dedi ben acaba hakkı söyleyebiliyor muyum? Ne konuşuyorum acaba ya Rabbi diyor. Koca İmam Şafii zaten konuşacak vakti yok. Adamın ilimden içtihattan her gün 24 saatte bir hatim yapıyor. Ramazan-ı Şerif oldu mu gece ayratim hatim yapıyor. Gündüz ayrı hatim yapıyor. 60 hatimle Ramazan'ı bitiren adam bayılıyor. Sen Bak konuşamayacakları gündür. Kurban olduğum Allah'ım. Bu kadar imkan verdi bize. Bu nimetlerimizi iptal ettirmeyelim. Yarın ahirete odun gibi çıkmayalım. Kafirler arasında cehenneme kütük olmayalım. Hakkı söyleyelim, hakkı duyuralım. Şimdi bugünkü zikrimiz Ya gaffara zünub. Allah affetsin günahlarımızı. Yüz kere onu okuyoruz. On birinci gündeyiz. Ya gaffara zünub. Yüz kere Sübhanallahü bi'amdi. Ve zikirlerden sonra tekrar buluşuyoruz inşallah rahmet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu elâ resulül Muhammedin. Ve alâ ve sahbihi ecma'in. Şimdi iki hususu duyurarak bu fasla başlayalım. Birincisi, 3 Temmuz Cuma akşamla yatsı arasında Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih burası neresi <gülüyor> soruyorlar? İstanbul Fatih, Halit Caddesi Fatih Camii'nin Kapısından aşağı. Boyacılar kapısı var. Fatih Camii'ni. Şarşambadan düz geldim mi kapıya. Oradan sol taraftan aşağı indim mi. Halit Caddesidir. Evet. O cadde üzerinde efendim e, inerken sağda kalıyor. Ahmet Yesevi Derneği var. Bu derneğimizde inşallah 3 Temmuz Cuma'nın akşamı. Neden o akşamı seçtik? Bedir gecesidir. 17. gecedir. Allah'ımızın Furkan günü gecesi buyurduğu gündür. Onun için Kadir gecesi olma rivayetleri hakkında çoktur yani. Bu faziletlerden dolayı hem Bedir ehlinin ismi şeriflerini okuyacağız. Tabi o televizyon onu verebilir herhalde o isim okumalar Verir mi vermez onu da bilmiyorum. onu Onlar bilsin. Bedir ehlinin ismi şeriflerini okuyarak onların hürmetine Allah'ımızdan çok şeyler isteyeceğiz inşallah. Dualar edeceğiz. Hem Bedir ehli okunacak hem de ee, Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem saç şerifi e, getirilecek inşallah e, yani yakinen görebilirsiniz yani tabi biraz bak iyi bak gözü gören görüyor e, cam içindedir saç şerifi uzun yani çünkü sakal şerif kadar küçük değil saç şerifi uzundur mübarek saç şerifi ziyaret edebilirsiniz akşamdan sonra hemen iftarın peşinde yani akşam namazından sonra burada ziyarete açılacak Yatsı ezanına kadar ziyaret devam edecek. Gelebilenler görebilirler. Ama tabii yatsı teraviden sonraya kalmayız. Çünkü teraviden sonra geç oluyor. Ondan dolayı şimdiden haberdar ediyoruz. Sonra biz hani hafta sonuna yapamıyoruz. Çünkü Bedir Gecesi fazileti var ya. O gece ihya olsun. İnşallahu rahman diye bunu duyuruyoruz. Ee, i̇kincisi e, tabii bazı hanım kardeşlerimize hayızlıyken Kur'an okunur işte oruç tutulur denmiş yine. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ama delilleriyle beraber bu konu birkaç kitabım da var tabii. Belki de üç kitapta var. i̇man İslam ilmi halinde var. Hayızlıya, nifaslıya haram olanlar bahsi. Delilleri de var. Sonra zannedersem dinin direği müminin mirac namazda var. Birkaç kitapta bunun delilleri var. Ama en mühimi hanım kardeşlerimiz için evet bu. Kadın halleri diye bir müstakil eser var. Ee, kadınların özel halleri mi? Ne öyle bir ismi oydu değil mi? Kadın halleri evet. Kadın halleri e, adında rakamlarını unutuyorum kaçıncı kitap. Kadın halleri kitabında bu hususta çok önemli bilgiler var. Ee, bu mesele kadının rahminden gelen kanlar Allah Teala yaratıyor bunları. Bunlar farklı kanlar. Yani haiz ayrı, istihaza ayrı, yani özür oluyor o. Namaza mani değil, oruca, kurana mani değil. istihaza Haiz başka, istihaza başka. Tabii nifas başka doğumdan sonra geliyor. E, bazıları ilmi az olduğundan, bu konuyu bilmediklerinden e, özür zannediyor. Halbuki haiz. Büyük veballi işler. Ondan sonra haiz zannediyor, namazı kılmıyor, orucu tutmuyor. Halbuki özür. Mani değil yani. Bunlar ilim ister. E, bana farz değil. Ama kadına farz. Yani burada kadınla ilgili olduğu için kadın halleri deniyor. Neden orada erkek halleri olamıyor? Ama erkekle de alakası var. İlişkiye girmesin caiz mi değil mi? İstihazaysa caiz. Hayırsa caiz değil. Özür kanıysa burundan akan kan gibi. E şimdi bunlar ilim ister. Kardeşim ben size bu kitapları yazıyorum yazıyorum yazıyorum da niye yazıyorum? E ama burada anlatmak bile vakit bulup anlatamadım bugüne kadar. Şimdi alimler diyorlar ki, e, kadın burada alimlere sorması lazım. Hatta bu işleri öğrenmesi için e, evinden çıkması caiz değil kocasından izinsiz ve rızasız. Ama kocasının da böyle bir durumda kadını engellemesi haram. Yani sen gitme sohbete veya yani bu meseleleri öğrenmek için. Ama normal vaazdır, derstir, mukabele gibidir. Kocası dese ki evinden çıkma, kocanın bunu demeye hakkı var. O zaman kadın çıkması cahiz değil. Çünkü neden? Farz olan ilmihal dışındaki bilgiler onlar. Farz olan ilmihal ilgili de ancak kocası derse ki senin müşterilerin nedir, bunları bana yaz veya şey, ben gideyim sorayım, öğreneyim, geleyim sana haber edeyim derse onun kendi öğrenip getirip haber vermesi durumunda bir tek engelleyebilir. Aksi takdirde kadının bunları için evinden çıkıp gidip öğrenmesi, yani zaten bizim kadınlar şimdi her dakika dışardalar yani. Onun için bu konular biraz abes kaçıyor ama evet. Ama eskiden böyleydi yani. Doğrusu da böyledir yani. Kocasının rızası ve izni olmadan çıkmaz. Ama zaten kocası diyor ki hanım bana sormana lüzum yok. Ne zaman istediğin yere çıkabilirsin diyor çünkü. Adam diyor ki ya evde durursa ki de bir beni rahatsız ediyor. Bana diyor sen neredesin diyor bana bu sefer. İse ben de dolanayım diyor. Sen de dolan diyor yani. Böyle kafa ayarları kaçmış ya herkesin. Evet ama Müslüman ailede böyle olur mu yani? Müslüman ailede böyle olmaz. Katı bir Şirbini Hazretleri. Evliyaullah'ın reislerinden büyük müfessir. Bizde tefsiri de var. Esiracül Münir olacak adı. Ondan da alırız tefsire. E, o ebdalden yani. 40, Cuma, 40 camide hutbe okudu aynı gün cumada Hatibi Şirbini ya Şafii fukhasından ve ulemas 40 camide hutbe okudu öyle büyük alimler biz onların tefsirlerini okuyoruz kitaplardan okuyoruz yani o zat diyor ki hayır istihaza yani özür kanı o ve nifas gibi ahkamdan muhtaç olduklarını kadının öğrenmesi farzdır kocası alimse öğretmesi farzdır Değilse öğrenmek için, alimlere sual için çıkması caizden öte vaciptir. Yani o da farz. Vacip, farz, aynı şey. Zaten Şafii mezhebinde vacip var. Hanefi'de biraz o vaciple farz sabiri biraz fark ediyor. Ee, onlarda zaten vacip demek farz. Durum bu. Koca diyor hanımına namaz hükümlerini Şeyh Muhammed İbn Ahmet Bağfazl Hazretleri, büyük alim Allameh bu zat diyor ki efendim el-uddetü ve silah ve ahkamin nikah kitabının ismi. O kitabı arayacağım şimdi. Onu da yeni gördüm. Evet. Diyor ki kocanın karısına namaz hükümlerini hayız halinde neler yapabileceğini nelerin haram olduğunu vesaire öğretmesi öğretmesi derken alim değilse nasıl öğretecek? Kitabı alıp götürmesi hocaya sorup cevabını götürmesi nereden hocaya soracak? Hocadan Sorduğunu getirene kadar unutacak zaten koca. Oraya da bir şey ekleyecek, çıkartacak oradan. O ince bir meseleler var. Tam onu detayını anlatamayınca kadın yine anlamayacak kadın. Çünkü soru cevapta uzun işler var. Yani o kadın hallerini bir oku da bak. Sen niye okumuyorsun erkeğim diye? Bir oku da bak bakalım ne halleri varmış. Kadın hallerinin ne halleri varmış yani. Onu sen nereden öğreneceksin de? Getirene kadar dökersin bütün yolda suyu Evet onun için it Ehli sünnet vel cemaat itikadını Hanımına telkin etmesi farz Farz farz Adam olmadan ne evlendin Derdi efendi hazretleri Kadın alıyorsun bir de onun Mesuliyetine girdin bir de çocuk doğurttun Helal bilmiyorsun haram bilmiyorsun Sen erkek misin adam mısın Derdi Ne erkek olmadan evlendin derdi Esnel ve vel Cemaat İtikad. İşte İman İslam Milmal. Ne acayip bir kitap yani. Hem itikad var onda, milmal var onda. Ama detaylı bir şekilde daha bir mesele şey mi? Kadın halleri. Onda biraz daha bir şey var. Tafsilat var. Kadın din işlerinde gevşeklik ederse kadını korkutmalı diyor. Farz. Nasıl korkutacak? Öcü geldi diye korkutmayacak ya. Kadını kapatıp odaya ışığı kapatmayacak. Nasıl korkutacak? ''Ve yuhavvifuha billahi'' Allah ile korkutacak. Allah var, ahiret var, hanım cehennem var, azap var, kabirde inim inim inlersin, abdestine, kuştune, taharetine dikkat et. Ne zaman temiz oldun, ne zaman hâciz oldun, bunların gününü, saatini iyi belirle. Bu dosya yapması meselesi, cetvel tutması, hangi saatte başladı, ne oldu? Çünkü ona göre başını bilmezsen, sonunda ondan ileri mi gitti? onu geçti mi istihazeye gidecek ama o ne zaman olacak? Hangi saatte o saatin onu üzerine vurulacak? Yani bunlar çok önemli. Farz bunlar, farz. Namaz farzsa bu da farz. Namaz kılamıyor çünkü. Ee, o zaman namazı kaza etmiyor, orucu kaza edecek. Ama zaten eee özürlüyse tutabiliyor. Onun için bunları mutlaka Kadın Halleri kitabı, iman -ı İslam ilmi hali bunları evli olanlar Eşlerine, kızlarına Buluğa ermiş, kızlarına ermeye yaklaşmış, kızlarına Okutmaları, öğretmeleri Öğrendin mi? Hanım ne okudun? Götürdün kitabı koydun oraya Okumaz ki Sonra ne yapacaksın? Ya buradan bir seninle Soru cevap yapalım Bu durumlar ne oluyor? Ne olmuyor? He, böyle teşvik Sana şu kitabı iyi bir oku şey et Ben bir soru cevap yapayım böyle birkaç soruları Ekseriyeti bilirsen sana bir bilezik Bak o zaman nasıl okur? Yutar Tabi istediği bir şey neyse meşru tatil Vesaire umre Teşvik teşvik Ama bunları Efendim bu şekilde öğrenmezseler Başına bir iş gelir mi gelmez mi gelince de kitaba bakmıyor zaten geçti bu seferlik diyor e geçti ama Namaz üzerine mi kaldı? Borç mu kaldı? Sen hayız mı sandın? Ne oldu belli değil ahirette. Sana bu faturayı önüne koyarlar. Kabre indiğin zaman sen niye hesabını bilmedin, abdestini bilmedin? Bizim nasıl usul abdest taharet? Bunsuz namaz olmaz. E de bu hayız hali bu abdestle ilgili bir şey. Onun için sakın itibar etmesinler. Namaz kılınır oruç tutar diyen sapık hocalara. Bunlar ehli sünnet dışı fırkalardır. Bunlar ahirette hüccet olmazlar. Sen bunları dinlediğin için ayrıca azap olursun. Kesinlikle el-i sünnetin itikadı ve ameli üzere dört mezhepten birine bağlı şekilde yaşanmamızı hayatımızı sürdürelim. Bunu da duyurmuş oluyorum. Şimdi dünden e, hadis-i şerifi bitirdik ama izahını bitiremedik. Ramazan-ı şerif münasebetiyle bize özel bir emir tevcih etti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem fes tekfirû fî minar ve'i dört hasleti Ramazan'da çok yapın. Taziletli ameli çoğaltın. Biz hiç çoğalttığımız söylenemez. Ancak ben burada arada bir şehadet getirttiriyorum, işte o kadar. Khaslatani turduğun ebime rabbekum. İki kasletle Rabbinizi razı edersiniz. Allah'ın rızası, en ufak rızası, her şeyden büyük. İşte o rızayı bize iki kasleti çok yapmak kazandıracak. Bunlardan birisi kelime-i şehadettir. İkincisi ise istiğfardır. Bu hususta birkaç gün konuştuk. Yani dün en fazla dün konuştuk. İstigfarla alakalı bölümde konuştuk. Özellikle Seyyidül İstigfar, İstigfarların efendisi. Sabaha çıktın, onu okumadıysan ben derim ki senin aklın yok. Hakikaten aklın yok. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül İstigfarı. Yani dualarım kitabında hangi sayfa? Onu bir bulun ya. Söyleyelim milletin bazıları ramazan yok, dualarım var çoğunda. Yeni baskıda, yani dualarımın sayfa değişmedi yeni baskıda ama Seyyidül ül İstihbar, Efendisi bunu okuduğu zaman, okuduğu gün ölürse akşama kadar Dehgalel Cennet, cennete girdi ve Bukhari, Bukhari hadisin sahihliği çok tartışmasız yani cennete girdi bir vaat el cenneti, cennet elindendir bir akşam okursa hemen akşam girer girmez ben Şeyh, Şeyh Zekeriya, Muhammed Zen Zekeriya Hazretleri'nin Medine'de rahmetullahi ile bakıyordum. Daha farzı bitirdikten sonra işte on kere la ilahe illallah şey, sünneti kılmadan okuyordu. Ölmeden okuyayım diye. Sünneti kılmadan okuyordu. Kılmadan. Halbuki Hanefi mezhebindendir. Hanefi de arada vallahi de selamdan fazla bir şey denmez falan fıkıhta var ama işte ihtiyatlı olmak için. E, belki ölürüm sünneti kılana kadar. Akşam okuyan sabaha kadar ölürse mutlaka cennetliktir. Cennete girmenin böyle garanti Rasûlullah sallallahu aleyhi ve kasemi yemini var iken var iken maalesef birçok müslümana ta bu seyyidün istihbarı e, ezberletmeyi de bıraktık okutamıyoruz yüzünden okutamıyoruz Kaç dakika okuyor cemaata camiye sor yani yüz kişi de iki kişi çıkmaz hele gitti cuma cemaati, teravih cemaati iki kişi bir kişi çıkmaz ya böyle bir müjde nasıl terk edilir ya cennete girmek gibi bir kesin garanti ya ebedi hayatın kurtuldu be kardeşim sen niye bunları hafife alıyorsun? ya ben hiçbir dualarım kitabından hiçbir şey okuyamıyorum, oradan buradan hiçbir şey okuyamıyorum, bir tane bir şey söyle bana sade desen, seyyidül istiğfarı yap madem öyle derim bir tek dersen onu derim çünkü onun hakkındaki sahihlik kadar hiçbirinde yok cennete girdi diyor daha ne yapacağız aradığımız bu değil mi? şimdi istiğfara devam edin bir de öğlen ikindi arası dedimse. Ee, o istiğfar 3 aylara mahsustur ona devam edin ondan sonra bir okuyalım şimdi 4 ee, dördü bir arada ondan zikrimizi yapalım sonra diğer ikisini konuşalım iftara kadar cennet isteyip cehennemden sığınma meselesi kaldı onun izahı kaldı yani onu konuşalım buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulüh <gülüyor> أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اللّٰهُ ve الْقَيُّمَ وَتُوبُ لَيْهِ اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ Evet. Ne oldu? Şahadet getirdik, istiğfar ettik. Çok yapın diyor. En az üç kere. Her seferinde üç kere yapın, durun. Üç kere yapın, durun. Her seferinde başladınız. Şimdiki dergide 78. sayfedeymiş. Dördü bir arada. Ramazanda bunu çok yapın. Estağfurullah. La ilahe illallah. Onu da doğru okuyun. Sen de bana diyorsun sen de doğru yaz. Haklısınız yani. Bizim arkadaşların antikalıklarından bıktım yani. Dualarım kitabında 181'de Seyyidül İstiğfar. İstigfarların efendisi. Sayfa 181'de. 180'de hadis yazılıyor. Değişmiş mi bu? Eski baskıda yok ama şey okunuşur mu? Eski baskıda 179 diyorlar. Seyyidül ül İstihbar. efendisi. Diye bulursunuz. Yeni baskıda yani bu tasvili baskıda demek bir sayfa atmış ben atmadı biliyorsunuz. 181. sayfededir. Bunla amel edin. Bir tane amel edeceğiniz varsa da bunla amel edin. Ama şimdi kolay bir şey var. Zaten onu hemen hemen ezberleyelim. Seyyidül ül biraz ezberlemek vakit alır. Bu dağda da kolayı var. İki kasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Bunlar gelmeye şahadetle istiğfardır. İki kaslette vardır ki yani bu şey dil istiğfarı ezberlemesi için hanımına teşvik yap. Ya hoca şimdi daha ben ezberlemedim hanıma ne bilecek alayım cennete girecek diye. Nere gidersek gitsin ben şimdi kendime bakar. E tamam kendine bak o zaman. Cehenneme gitmesini istemediğin, cennete gitmesini istediğin varsa ona bunu öğret yer. Yani. Teşvik yap, teşvik. Ezberlesin yani. Kim istiyorsak cennette beraber olalım. Ama sabah akşam okuyacak tabi, o da ayrı bir şey. Yattı aşağı sabah namazında, ezbere ne olur? <gülüyor> Hafız olsa ne olur yani? Çünkü o gün ölüm bir gelir, o okumamış rastlar. Çünkü vakti vakti okumak lazım. Hemen namazın akabinde okunmazsa da, biraz sonra da okunur. hatırladın oku, kuşlukta oku. İkincide hatırlasan da oku yani. Madem ölmedin oku yani. Değil mi? Ölseydin ben ne yapaydım sana yani? Ben söylüyorum sana ki o gün ölürsen diyor hadis-i şerif. Ya da o gece diyor. Böyle beyan etmiş çünkü. Beyanı açıkça beyan etmiş. Hani bir okusan o gün demiyor. Akşam da katıyor. O zaman ne oluyor? Akşamda bitiyor demek sabah müjdesi. Öyle buyurmasa bir güneş hamil olur. Mesela geçen bir hadis söyledimse geçen dergilerimde neydi? Okuduğu ayda bile ölse Günahsız ölür, af olur. E ben orada, ay dedi, sene demediği için ayda durduk ama aya kadar gitti müjde. Ben, ben şimdi onu gizlemem. Ama burada böyle. Ee, şimdi وَاَمَّا الْخَسْلَطَانِ اِلَّتَ اَنْ لَا غِنَا Sizin e, mutlaka ihtiyacınız olan, zaruri isteğiniz, onlarsız yapamayacağınız iki kaslet, iki dua var. Ramazan-ı Şerif'te dua müstecep, dua reddolmaz ve tesalunallahu'l cennete Allah'tan cenneti çok isteyin ve ta'uzun bi minen Allah'a celle celaluhu ateşten çok sığının Ramazan-ı Şerif'te buna çokça devam edin buyuruyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te olmak açabiley burada bir çok emri var ama zaten bize bu başka hadis şeriflerde de bu usta faziletler bildirilmiş. Müslüm bin Haris ettemimi radıyallahu anhüma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gizlice söylemiş. Hani bunu da hala anlamadım tabii. Niye gizledi bunu? Zaten o da diyor ki sah sahabeden bu zat, bir, e, bunu diyor e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizlice söylediği için biz bunu diyor özel kardeşlerimize söylüyoruz. Ne ilk öyle bir durum var orada. Ama e, şimdi zaten biz bunu genel bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Ama özel kardeşlerimiz amel ediyor. Zaten Mevla kime cehennemin haram olacağını, kime cennetin nasip olacağını biliyor. Onun için ben ne kadar müjde desem de, ya bunu genele söyleme, niye herkes cennete gitmesin? Ya arkadaş, ben genele söylüyorum. Ama yine özel kişiler gidiyor yani. Çünkü neden? Okumuyorlar ki. Onun için nasip meselesidir. Bize diyor, gizli şöyle diyor, de buyurdu ki bana diyor, Aksiden salatte müsaadeat magrib akşam namazını bitirdiğin zaman e, dünya kelam konuşmadan evvel yani bu hadiste onu görmedim ve burada yok başka hadiste gördüm konuşmadan diyor Kimseyle konuşmadan evvel Allah mecirni minenlar ey Allah beni ateşten kurtar cehennemden kurtar bunu yedi kere dersen ve o gece ölürsen Küdübelege civaruminenler, sana cehennemden korunma yazıldı. Yani berat. Ama işte okuduğun gece ölürse. Bunu diyor. Sabah namazından sonra da kimseyle dünya kelam konuşmadan e selam verdin. Bismillahirrahmanirrahim. On da çok fazilet var ama onu demedin. Ama bu çok kısa ve kolay. Yedi kere. Allah mecir niminen nehr. Ama manayı da düşünerek ve cehennem ateşinin şiddetini düşünerek. Cehennemden Allah beni korumazsa ben o ateşe girersem benim halim ne olur diye böyle üzülerek, korkarak yani yedi kere söylüyorsun bir dakika tutmuyor ama şuur şarttır arkadaşlar. Çünkü adam sağına bakarak soluna bakarak Allah'ım diyor ama ağız alışkanlığı yapmış, adet kabilinden olmuş öyle bakıyor Allah'ım bir de böyle yapıyor e ne diyorsun sen Ya Rabbi beni ateşten kurtar e senin cehennemden zorun var mı? Bu hareketlere göre senin cehennemden korktuğuna dair bir işaret gözükmüyor. Sen Allah'ım mecir nîminen nîr yav yar ateş ne demek cehennem ne demek yanmak ne demek bir de defa bunu tefekkür ediyorsun ya Rab beni o ateşten kurtar diyorsun yani içinden hakikaten Allah'a sığınmak lazımdır. Huzursuz bir ibadet tamam olmaz. Bunu yedi kere Sabahtan sonra da dersen e, o günde ölürsen bir gün söylesen ertesi güne yok işte. Sabah söylesen akşama yok. Müjde ne zaman? Sabah söylediğinde akşama kadar ölürsen, akşam söylediğinde sabaha kadar ölürsen. Yani ne demektir? Cehennemi unutma. Ateşi unutma. Her sabah akşam duayı unutma. Allah'ın azabından gafil olma demektir. Seni ikaz ediyorlar. Sabah akşam senin beynine cehennem var. Bu ateşe düşmemek için Allah'a sığın. Bu şuuru etmek için, zerk etmek için kalbine sana bu duayı tembih ediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uçak gafil olur muyuz? Bütün gaflet gider. E bu yedi kere okunuyor. Yani cehennemden sığınmanın önemi. Ramazan'da bunu çok yapın. E zaten sabah akşam bunu okuy okuyun. Şimdi bu demin dediğim eee Allahümme cennete ve auzu bike ecirni mine'n aynı manaya gelir. O da şeydi. Ama hadiste teavuzune bi mine'n yani "E'uzü ile geçtiği için sığınırsınız." diyor. Ama manama aynı. Enes bin Malik radıyallahu teala'ından rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Bu da caiz bir hadis-i şerif. Yani çok ilginç ha. Kirmizi de geçiyor İbn ebi Şeybahmet bin Hambel İbn Maçene sahi, dolu dolu dolu. Kaynak beş satır altı satır kaynak var. Çok da ilginç. Mesele Allah cenneti seyretme rad. Geçen de bir geçti lafı kısadan. Hangi Müslüman kul Allah Teala'dan üç kere cennet istese, üç kere peş peşe. Hangi saat hangi dakika yok namazdan önce sonra yok. Üç kere cennetse, kahretil cennetü cennet konuşur. Konuşur mu? Cennet söyler diyor. E, ayette var. Ve tequlu cehennem ne diyor? Elmin mezid. Doldun mu ey cehennem? diyor. Daha ne verdin? Daha yok mu diyor? Ayette diyor cehennem söylüyor şey diyor. Cennet dile gelir der ki Allah'ım edhilul cennete. Ey Allah. Cennet diyor cennet. Bu adamı üç kere ki bana gelmek istedi. Sen bunu cennete sok diyor. Girdir diyor. Ve men istedia raminen nar 3 merat. Kalet bir adam üç kere cehennemden Allah'a sığınsa, hele bir de bu Ramazan'da olursa, hele bir de bu çok yapın buyurulan, emredilen Ramazan'da olursa, cennet istemeyi, cehennemden sığınmayı çok yapın. Onun için bu terkibi, dörtlüğü devamlı ağzınıza, dilinize alıştırın. Allah'ım ecirümün en ey Allah sen bu adam ki benden korktu sana sığındı, sen bunu benden muhafaza et, bunu bana nasip etme diyor. Cehennem dile gelip söylüyor. Burada çok büyük bir müjde olduğu anlaşılıyor ki artık cennet seni istiyor, cehennem seni istemiyor. Böylece sen e, cennete nail olacağın anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor buradan. Cennet istemek yani dua olarak, cehennemden sığınmak e, efendim tabii birçok ile yapılabiliyor ama işte allah meni en kısasını söylüyorum sana. Allah-u Meynni es elükel cennete. Biz onu en kısasını koyduk. Ya Rabbi senden cennet istiyorum. Bütün duaların e, içine alan bir dua. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Şekunukumu yatedüne fi'd-du'a yakında bazıları çıkacak. Dua yaparken aşırı isteklerde bulunacaklar. Hatta aşacaklar diyor. Yani çok teferruata e, girilmesini de tavsiye etmiyor. Yani duada aşırı gitmek. Ne demek? E, efendim Mesela ona bir misal veriliyor. Ee, yine sahabeden birisi bu duayı yapmış da Ya Rabbi ben senden cennetin işte sağ tarafındaki beyaz köşk gibi tarifler etmiş. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyurmuş ki e, yani Hazreti Muaz mı olacak belki de? Hazreti Saad da olabilir, evet. Saad ibn Muaz. Yani diyor, ben e, buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, böyle teferruatlı şeyler istemiyorum, bunları bilmiyorum diyor. Bilmez olur mu da gezmiş hepsini görmüş de. Yani böyle duaları çok şey yapmıyorum. Ya haş e, bugün şunu demen yeter sana diyor. Şunu e, söylemen sana kafi gelir ki Allah meyin yaseli gel cennete ve maqarrab eli ami kabli ma'amel. Ya Rabbi senden cennet istiyorum. Bir de cennete beni yaklaştıracak sözlere ve işlere muvaffakiyet istiyorum. Nasıl bir dua? Şimdi cennet istiyorum da neyle istiyorum? E yolundan gitmeden de cennete girelemez. O zaman cennete yaklaştıran sözleri konuşmayı, amelleri yapmayı senden istiyorum. Tabi bunda itikat en başta dahildir. Söz zaten inandığın gibi konuşursun. Neye inanıyorsun, kalbin neye aktetmişse, kavlin sözünü öyle oluyor zaten. İnsan inandığını konuşuyor. Dolayısıyla <gülüyor> Ateşten sana sığınıyorum. Beni ateşe yaklaştıracak sözlerden ve davranışlardan, yani onların bana nasip olmasından, benim onlara bulaşmamdan sana sığınıyorum. Bu dua sana yeter diyor. Bu da çok güzel bir duadır. Ramazan Risalesi de burada 370. sayfede ee, yani duaan okunuşu sayfanın başında. Öbür hadisin arasındadır. Duaan okunuşu olarak yazılmamış da oradan anlıyoruz. Metinin, tercümen içinde bir daha yazıyoruz onu. Neden bir daha yazıyoruz? Hadisteki, çünkü hadisi okursan o dua değil. Hadisin içindeki dua kısmını bir daha alıyoruz altına. Onun için tercümede bunu hep yaparım. Siz de anlıyorsunuzdur onu. Allah'ın yeselü gel ve min ve amel. وَاُوذُ بِكَ مِنَنْ نَارِ مَا قَرْ رَبَّ اِلَيْا مِقَوْلُ مِعَمَلٍ E ben bunu Türkçe diyemez miyim dersin, Ya Rabbi senden cennetin istiyorum, cennete yaklaştıran inanç, söz, amel istiyorum. Bu kadar. Cehenneminden sana sığınıyorum, oraya yaklaştıran sözlerden, amellerden sana sığınıyorum. Türkçesi de bu. Ama hadis-i şerifin metni, lafzını da okuyayım, sünnettir, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kelimeleri ağzımdan çıksın diyorsan, 370. Say sayfenin Ramazan Risalesi başında bulunuyor. Bunlar cennet istemenin önemi ve bütün duaların yerine geçer. Bunu dua olarak söylemen sana yeter. Ve şimdi bu ne demek yani? Cidler dolusu duası var sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Ama hepsini herkes yapamayacağını da biliyor. Ama e, tabii ki sünnete de uysun diye ee, bir de var ya Habibin sallallahu aleyhi ve sellem Neler istediyse onlar istiyorum Nelerden sığındıysa onlardan sığınıyorum Bu da çok acayip bir duva Çünkü öbür türlü yüzlerce binlerce Sığındığı şeyler var İstediği şeyler var e, Bunların hepsi toplu olarak e, Bu şeyin içine girmiş oluyor Enes radıyallahu aleyhi ve allah Teala buyuruyor Bak bu da çok önemli Abdi. Ey benim meleklerim Kulumun amel defterine bakın Femen râitü mû ne? Kimi görürseniz ki benden cennet istemiş, bakın defterinde cennet isteme duası var mı? Varsa amel defterinde cennet istemişliği, فَاَدْخِلُوا الْجَنْنِ Onu cennete sokun. Bu kadar acayip müjde ya. Ey benim meleklerim, kimin divanında, amel dosyasında baktıysanız, bulduysanız, cehennemden Allah'a sığınmış, tasrıfıhane, onu ondan çevirin. Götürmeyin cehenneme doğru. Çevirin onu, çevirin. Müslümanlar, bu kadar kolay bir şey de mi yapmıyoruz ya Cennet istiyorum da demek de deme, mi aciz kaldık yahu? Cehennemden sana sunuyoruz. Onun için bu dua dördü bir arada. ramazan Şerif'te çok yapın. 87. sayfede efendim yok 78. Yeni dergide 78. sayfede. Evet. Ebu Reynir adı Allah'a tanrıba Bu da acayip bir şerif min مِنْ مَسَلَةِ الْجَنَّةِ وَلَيْسْ شَعَدَةِ مِنْ نَعَرْ ma شَافِعَانِ مُشَفَّعَانِ Bu Ramazan'la alakalı değil. Cennet istemeyi ve cehennemden sığınmayı çok yapın. Bu genel. Çünkü bu iki dua şefaatçi oluyorlar ahirette. Hem de öyle bir şefaatçi ki şefaatleri geçerli şefaatçi. Mutlaka seni zebanilerin elinden bile çeker alır. Öyle şefaati makbul demek meleklerden bile seni kurtarabilir. Mevla'nın izniyle tabii yine, Mevla böyle kurallar, kaideler koymuş. Cehenneme meleklerce, cebanler götürse, o dua yetişebilir sana. Salih amellerin yetişmesi gibi. Cenneti istemek, o duanın defterinde olması seni çeker alır. Onun için cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Burada yine bir dua var, 371'de. Bu dualarım kitabında da var. 300, o dualamda da var, sayfasını bilmiyorum. O da bir acayip dua evvelce yapardım şimdi biraz vakit bulamıyorum çok şeylere. Allah en niyyesele cennet elleti zillu arşu ve nuru ve hacu ve kere okusa tamam diyor. İbnü'l-Beytü'n-Niyan kitabında geçer bu da. Yani öyle bir cennet istiyorum ki gölgesi arşındır, e, nuru cemalindir. E, içinin dolusu rahmetindir. Bunu iste o cennet istiyorum senden diyor ve böylece eee Mevla Teala bunları kaydettiriyor. Allah'ım bu kayıtları bozduracak şirke düşmekten, dinden çıkmaktan, e, bu cevaplarımızı sildirecek günahlara bulaşmaktan, affolmayacak günahları işlemekten cümlemizi muhafaza edelim. Mübarek saat hürmetine Allah'ım Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve Amin. Ya azim, ya azim ente ilahi la ilahe gayruke ighfirli اَذْذَنْبَ الْعَظ۪يمِ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُوا اَذْذَنْبَ الْعَظ۪يمِ اِلَّا الْعَظ۪يمِ Büyük Allah'ımız affeyle mağfiret eyle, amin. kabul eyle ya Rabbi, amin, amin. Allah'ımız salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme Oldu mu vakit? E bu niye gitti? 49'u geçti bu ne? Evet, bu duayı yapın ya azim 380 380'de miydi? Ramazan Risalesinde 380'deydi Çocuklarınıza öğretin Allah Resulü bu duayı seviyor buyurdu Allah bu duayı seviyor Resulullah sallallahu aleyhi ve bu duayı seviyor Ve bu duayı iftarda Okuyanları anasından Doğduğu gün gibi günahsız tertemize Çıkarıyor Ve dünya ve ahiret ne işleriniz Varsa bu dua ile Yoluna koyuyor önce bu duayı iftarda allahu hak hepküm zürriyetinize ta